The whole human race. gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicilere. Bugün yayında uzun yıllardır direniş ve emek cephesindeki örgütlenme faaliyetleriyle konuk ettiğimiz Omut Sen'in faaliyetlerini konuşuyor olacağız. İlerleyen dakikalarda. Yayın konuklarımız Umut Sen, Kent Çalışma Grubu üyesi Burcu Arıkan ve Hukuk Kolektifi üyesi e, avukat Yıldız e, Temuçin e, konuklarımız. Hoş geldiniz yayınımızı öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, e, Umut Sen Deprem faaliyetinin yani felaketin ilk günden itibaren bölgede. E, hem biraz bunu konuşmak istiyorum açıkçası yayında. Hem de e, dilerseniz dinleyicilerimiz için, Umut Sen'e e, uzak değil dinleyicilerimiz ama Umut Sen kimdir, amacı nedir, e, faaliyetleri nelerdir? E, dilerseniz söze buradan başlayalım. Evet, Yağız sözsende sende. Ee, Umut Sen e, kolektifi, hani işçilerin, emekçilerin, e, kadınların, gençlerin, çevrenin... hani e... Bütün bu toplumsal hayatta, siyasal hayatta, ekonomik hayatta yaşadığı e, sorunları alanında, kendi yerinde, kendi gücünü dayada herhangi bir e, fona, sermayeye dayanmadan öz kurmak için emek sarf eden bir kolektif. E, uzun zamandır özellikle emek işçi cephesinde aktif e, bir çalışma yürütüyoruz. E, bağımsız sendikal faaliyetlerin kurulması için bir çaba içerisindeyiz en büyük en ve tabi ki de gün e, geçtikçe faaliyetin e, alanında tabii ki de büyüdükçe e, diğer alanda ekoloji olsun kadın olsun çevre olsun gençlik olsun bu gibi alanlarda da aynı e, ilkelere bağlı kalarak e, bir emek mücadelesi gülük mücadelesi vermeye çalışan bir kolektifiz biz en başta kısaca tanılamak gerekirse Burcu Dilersen e, sen sözü buradan e, devam ettir ben de hani umut sene dair söyleyeceğim e, yani genel olarak bir e, sınıf mücadelesini ana eksen eksen olarak alarak yazın da söylediği gibi yani türlü alanda bir e, emek ve özgürlük mücadelesi vermeye çalışıyoruz e, bunu da hani içinde yaşadığımız koşulları anlayarak e, mevcut durumu anlayarak yani şu anda bir hani bu günümüzde bu mücadelenin nasıl verilebileceğine dair bir fikir yöntem geliştirerek yapmaya çalışıyoruz. Yağız biraz şimdi deprem bölgesindeki gözlemlerimizden, hani orada ne yapmaya çalıştığımızdan ve genel bakış açımızın hani orada nasıl karşılık bulduğundan da bahseder. Ben de sonrasında biraz kendisi grubu olarak baktığımız yeri anlatırım bölgeye. Yani şey 6 Şubat depreminden sonra hani gördüğümüz tablo sonucu zaten ilk günden itibaren biz hani sen olarak alana e, gittik deprem bölgesine 3-4 ekip doğrudan gittik. Hani durumun vahamiyetini gördükçe de tüm kadrolarımızla gücümüzle e, orada bulunmaya çalıştık. E, yani gördüğümüz tablodayız tabii ki bir. E, acil kurtarma çalışmalarının eksikliği ilk olarak bir arama kurtarma tabii ki işte bunu madencilerle beraber diğer sendikalarla emek örgütleriyle, emek işleriyle beraber e, ilk aşamada bir arama kurtarma çalışmasına girdik. Hani daha sonraki aşamalarda gene acil olan dayanışma e, erzak gıda yardım gibi bir çalışma işine başladık. Hani bu süreç bize gösterdi ki hani bir e, bu bir iktidarın boşluğundan bir düzenin boşluğundan kaynaklı e, bu meselenin bir gönüllülerin üzerine kaldığı bir kurumların e, emek örgütlerinin, STK'ların üzerine bırakılan bir e, durum olduğunu gördükçe e, bizim de hani buraya dair yapmamız gerekenler kapımızda o şekilde şey, e, oluştu. E, biz de böyle bir süreç içerisinde dedik ki bir e, ağ oluşturmamız gerekiyor bu meseleler. Bu öncelikle acil ihtiyaçlar ve daha sonrasındaki hem e, yardımlaşma erzak gibi insani ihtiyaçlar hem ondan sonraki sürece dair bu teknik olur, hukuki olur e, bir bilgilenme e, çalışması olarak da bir sorumluluk e, hissettik ve bununla dayanarak bir afet bölümleri ağı oluşturduk. Bu ağın içerisinde e, sendikalar, emek örgütleri, e, dernekler, e, gençlik hareketleri bulunuyor birçok sendika gibi. E, bunlarla beraber e, hani 6-7 ayrı bölgede merkezler oluşturduk. Bu merkezlerle beraber e, bahsettiğim yardımların yanında bir ikinci saf olarak ilk başta beraber devam eden bu yardımlaşma dayanış, dayanışma işiyle beraber. hani Bir de eğitim ve teknik kısımlara dair bundan sonraki süreçte e, ne olacağını, ne yapılması gerektiğine dair e, eğitimler, toplantılar düzenlemeye başladık. Hani şu anda Malatya'da, e, Elbistan'da, e, İskenderun'da, Pazarcık'ta, e, Antakya'da, Samandağ'da e, Afet Gönüllüleri merkezleri kurduk. Bu merkezlerde bir e, tabii ki de şeyleri yapıyoruz e, dayanışma e, işini örgütlemeye çalışıyoruz e, bu bölgelerde bizim esas hani muhtemelen de kendi e, zaten görüşü olarak hani bir afet sedelerin kendi mücadelesinin ölmesi kendi hak mücadelesinin ölmesi kendi mağduriyetlerini en minima indirecek bir süreç inşa etmeye çalışıyoruz hani bu acil meseleler bittikten sonra karşımızda büyük bir hikaye, büyük bir yıkım var e, yeniden bir ee, belki o, şehirler kurulacak, ee, yeni bir mülk paylaşım olacak, yeni bir sermaye paylaşım olacak. Hani Bu süreci nasıl bu mağdur olan kişiler, can kaybı yaşamış, mal kaybı yaşamış kişilerin en az mağduriyetle nasıl bu süreci atlatacağını tartışıyoruz biz de. Tabii bu süreçler ise bunun çıkışı, tek bir çıkış yolu olduğunu düşünüyoruz. Buradaki e, afet sedelerinin kendi inisiyatifini alarak, kendi gücünü kurarak, kendi dayanışmalarını örerek, kendi e, birliktelerini yaratarak bu süreç içerisinde en az malı olacak. Kendi taleplerini dile getirip bunu iktidardan olsun, başka kurumlardan olsun kendilerini dile getirdiği örgütlenme pratikleri kurmaya çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde biz dernekler, e, üç ayrı şu anda dernek e, kurma aşamasındayız. Bir dernek kurup kendi mücadeleni örüp oradaki taleplerin, yani bu bir ilçe çapında olan da var, köy çapında olan da var, e, bunlarla beraber kendi taleplerini ilettikleri, ee, kendi organizasyonlarının yaptıkları mağduriyetlerini dediğim gibi e, kendi ağızlarından kendilerine çünkü bir e, gör, karşılaştığımız depremin boyutu hani çok büyük bir e, nicelikte e, bundan dolayı bir e, iktidarın da bu kur süreçte aldığı e, eksik tutumdan kaynaklı bir çıkışı olacaksa afetzedelerin bu mağdurların kendi kendine yan yana geldiği bir Çıkış birçok hak mücadelesinde, birçok alan mücadelesinde olduğu gibi buradaki de tek çıkışın e, kendi inisiyatiflere, kendi öz güçlerine dayanan bir mücadele olduğunu göngörerek bunları kurmaya çalışıyoruz alanlarda. E, tabii ki bunu da belli bir e, siyasi politik öngörüyle e, olabildiğince yapmaya çalışıyoruz. Hani Burcu belki sen bahsetmek istersin bu iktidarın ya da bu önümüzdeki sürecin e, nasıl ilerleyeceğim ben planların ne olduğundan sadece araya burcuya söz vermeden e, merak <gülüyor> ettiğim için soruyorum Çünkü Umut senin e, soma katliamı e, deneyimi de var yani soma katliamından sonra da umut sen e, bölgedeydi e, ona benzer bir e, inisiyatifler e, oluşuyor doğru mu anlıyorum yani evet. halkın yani soma örneği, soma katliamına benzer çünkü çok uzun yıllar sürecek bir hak mücadelesine girildi sonra. Mi? Tabii ki yani bizim birçok büyük katliamla bu da bir biz katliam olarak nitelendiriyoruz tabii ki bunu sonuçta bu gerçekleşen bir doğa olayı sadece olarak nitelendirmiyoruz sonuçta bir ihmarkarlığın bir tercihen bir sistem tarafından tercih edilmiş seçenekler sonucu bunu gerçekleştirmiyoruz biz hani soma pratiğinde önerdik o dönem o katliam yaşandıktan sonra madencilerin oradaki bölgedeki insanların talepleri için gene kendi öz örgütlene kendi öz güçlerine dayanan kendilerin yönettikleri bir sendika kurulması bir mağmızın maden iş faaliyeti kurulmasını e, biz de destek olduk kurulmasında adım attık. E, o bağımsız malişçü faaliyet her ne kadar oradaki esas e, mağdur olan kişilerin esas katlayan katledilen kişilerin sesini duyurmak, gücünü kurmak ve daha sonrasının hesabını sormak da olur, kazanım elde etmek da olur. Bu süreçleri nasıl ördüysek sizin de dediğiniz gibi deprem bölgesinde de afet sedelim de aynı mantıkla aynı kendi öz gücüne, kendi taleplerine, kendi isteklerine, kendi hedeflerine dayanarak bir örgütlenme, bir yan yana geliş olması gerektiğini. Bunun dernek bir tabii ki de formülasyon bir örnektir. Bunun gibi komiteler, halk komiteleri, mahalle komiteleri biz bunların hani kurulmasını, Derne gibi formasyonları tercih eden oluyor. Biz bunları destekliyoruz. Bu şekilde e, bu mağduriyetin minimuma indireceğini ve ileriki günlerde bunun hesabının da aynı bu kurumlar üzerinden sorulabileceğini düşündüğümüz için o alanlarda da dediğiniz gibi böyle benzer bir pratik sergilemeye çalışıyoruz. Teşekkür ee, Ben şeyden e, Yağız'ın söylediği hani burada bir politik mücadeleyi inşa ederken e, oradaki depremzedelerin özgücüyle dayanışarak yani o söyledi o vurgu önemli çünkü hani e, işçi mücadelesine de benzer bir yerden bakıyoruz sonuçta e, mücadelenin öznesi o mücadeleni iyi yürütecek ve orada hani bir dayanışma kurmak, e, yan yana yol yürümek önemli olan bu esnada hani, e, deprem bölgelerindeki arkadaşlarımız <gülüyor> alandaki faaliyetleri yürütürken bir yandan da aslında hani buralarda neler oluyor, e, sermayenin buralara dair planları neler, e, buna dair çalışmalar yürütüyoruz. İşte bunlar e, iktidarın açıklamalarını takip etmek olsun, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı takip etmek olsun, buralara dair açılan işte e, ihaleleri, acele kamulaştırma kararlarını, riskli alan kararlarını takip etmek olsun. Hani Bu sayede böyle bir ezbere değil ama olan biten ve hani bu olan bitenlerden yola çıkarak öngörüp olabileceklere dair de e, orada işte Yavuz'un da içinde bulunduğu hukuk kolektifi'nin e, bir rotasyonla sürekli bölgede yaptığı hukuki bilgilendirmeleri besleyecek e, o mücadelelerin altın zeminini dolduracak bilgi üretmek gibi bir iş de yapıyoruz e, ve bu esnada şunu görüyoruz yani. Bizim zaten belki daha önce karşımıza çıkmıştık ee, Anadolu'daki bir Anadolu küresel fabrikayı örgütlemek gibi bir e, şeyimiz var. Hani yolumuz diyeyim e, ve bir böyle bir tespit üzerinden ilerliyoruz. O Bu da hani oradaki e, Anadolu'daki işte gerek bu ekolojik katliamların gerek başka e, sermaye yatırımlarının aslında hepsinin altında yatan orada bir e, Anadolu'yu bir e, ucuz emek deposuna çevirmeye stratejisini biliyoruz. Bizim bu deprem sürecinde de tespit ettiğimiz aslında yapılan bütün yatırımlar bütün açıklamalar açıklanan bütün planlar bu projenin bu akışın daha hızlanarak süreceğini gösteriyor. Örneğin işte sanayi odası başkanı olsun başka kurumlar olsun buralarda konteyner kentlerin e, OSEB'lerin çevresine kurulmasına işte çünkü burada bir iş gücü kaybı olmamasına yönelik çağrılar yapıyor. E, hızla konteyner kentleri inşa ediliyor ve bunların her biri e, bir kamusal e, şey değil yani her biri bir başka bir şirketin vesairenin e, inşa ettikleri yerler oluyor. Böyle bir hani oraya bir sermaye akını tespit ediyoruz ve bunun da şu çeşitli yatırımlarla desteklendiği yani bunların açıklamalardan anlayabiliyoruz. işte. Ee, yükselen Anadolu gibi sözler vesaire, hani deprem bölgesinde bir fırsat görüyor aslında sermaye. Biz de bunu hani takip ederiz. Ee, biraz hani olduktan sonra tepki vermek tabii hani o aşaması da olacak ama olmadan önce de neler yapabiliriz? Ee, orada mesela işte e, depremzedelerle konuşurken e, böyle kendilerine imzalatılan şeylere dikkat etmeleri, yani önünü almak aslında birazcık, hani öyle bir e, gay şey, çabamız da var. Ee, Tabi burada dev bir mülksüzleşme ve proleterleşme öngörüyoruz yani geleceğe dair. Ee, zaten hani çok ciddi bir mülkiyet kaybı var deprem sonrasında. Çok ciddi bir iş kaybı var, iş gücü kaybı. Yani insanlar işlerini kaybettiler, kendi işi olanlar zaten yani iş yerlerini kaybettiler. Bunun yanı sıra çok ciddi bir göç var başka kentlere. Ee, ve hani başka kentlerde de çok ciddi bir işsizlik iş arama yani zaten e, ülke işsizlik içerisinde bir kriz içerisinde e, dolayısıyla aslında biz e, mevcut e, deprem bölgesi dışındaki kentlerdeki merkezlerimizde de hani e, bir afet e, koordinasyon merkezleri olarak da kullanarak e, göç eden başka şehirlere göç eden depremzedelerle de Dayanışma gibi bir plan uyguluyoruz yani öyle bir davar işin bu da aslında bizim zaten sürdürüyor olduğumuz işçi mücadelesine emek mücadelesine denk düşüyor yani çünkü burada çok ciddi bir hakikaten proletarleşme yaşayacağız işin hani bu kısmını da önemsiyoruz ve bu kısmına dair de bir siyaset yürütmeye çalışıyoruz ya senin buna ekleyeceğin bir şey var mı benim atladığım yani bunun yok üzerine de belki şey söyleyebilir hani sonuçta e, sen iyi detaylı açıkladın hani onun üzerine e, bir sermaye düzeninin her ne kadar bir işçiye bir OSB'ye normal bir zamanda bir kadına bir gence yaklaştığı gibi bu deprem meselesinde aynı mantıkla aynı bir kar e, amacıyla bir oradan kendi gücü iktidar için bir şey değiştirme mantığıyla hareket ettiğini hani görebiliyoruz. Ee, bir sermaye meselesi olduğunu görüyoruz. Biz mesela alanlarda en çok gördüğümüz, karşılaştığımız durum hani bir seçim gündemi tabii ki de tartışılıyor. Böyle bir gündem var. Bu seçim gündeminde bir şeyin değişeceğini, değişmeyeceğini, niye göre etki yapacağını. Bu hem iktidar kanadının yaptığı açıklamalardan, hem muhalefet kanadının yaptığı açıklamalardan hep bir seçim odaklı deprem meselesine bakış olduğunu görüyoruz. Ama hani gel gör ki biz düşünce olarak bu bir seçimin deprem meselesinin etkisinin sadece bir açıklama düzeyinde olacağını, sonuçta tercihlerin hani senin de bahsettiğin gibi her zaman sermaye, tarafından, sermaye düzeni tarafından yapılacağını biliyoruz. Her e, bir Cumhur ittifakı olsa da Millet ittifakı olsa bunların sermayenin iki ayrı tercihleri olduğunu, her ne kadar birinde belki bir iktidar değişiminde başka bir şeyde bir özgürlük alanının bir mücadele açılma hikayesi olsa bile bu sadece bir hareket alanı, bir manevra alanı olacağını, e, esaslı bir değişiklik, kökten bir değişiklik e, olmayacağını görüyoruz. Hani Bu önümüzdeki süreçte buna göre inşa ediyor. Biz hani bu ee, yanılgının da önüne geçmeye geçiyoruz. Önümüzde mesela 1 Mayıs gibi bir gündem var. 1 Mayıs gündeminde de e, bir seçim odaklı bir, 1 Mayıs çalışması yapıyor. Sanki tek başına e, bir seçimin bu düzene, bu bahsettiğimiz kapitalistizine, sermaye düzenine bir etkisi başlı başına olacakmış gibi e, tartışılıyor. Yani biz bunun da önüne geçilmesi gerektiğini 1 Mayıs'ın da aynı e, mücadelenin bir parçası olduğunu ve buradaki tarihsel kazanılmış konumların hani bu bir e, 1 Mayıs alanları olsun Taksim ıssar olsun bunların sürdürülmesi gerektiğinin aynı şekilde bu ıssardan geri adım atılmamasının bir seçimin buna sadece dediğimiz gibi bir manevralığını olabileceğini esas olan işçinin, emekçinin kendi öz de yapacağı bir e, mücadelenin netice olabileceğini ve çıkışın sadece ve sadece buradan olabileceğini e, görüyoruz. Hani böyle şey söylemleri son e, Taksim'de yapılmayan son 1 Mayıs vesaire gibi e, söylemlerin olduğunu görüyoruz. Ama hani bunun bir gerçekliği maalesef yok. Hani bu iktidarın gösterdiği alanlara güvenlik veya kitlesellik e, gibi bahanelerle adımlar atıldığını görüyoruz. Bu yanılgı hani sonuçta kitlelere, halka büyük bir e, mağduriyet yanılgı yaşatacaktır ve esas mücadeleden e, sapma, geri adım olacağını düşünüyoruz. O yüzden aynı mücadele çizgisini tekrar tekrar kurmak. Başaramayınca bir daha denemek, bir daha denemek olduğunu düşünüyoruz. Şimdi e, yine de önümüzde bir 7-8 dakika var. E, ben yine aslında bölgeyle ilgili e, orada çünkü e, emeklerinize sağlık bölgeyle ilgili sormak istiyorum. E, yani bölge sanki seçim ağırlıklı olduğu için açıkçası e, bu tarafta e, unutulmaya başladı ve deprem de çok çok haklı olaraktan da aslında sitem ediyorlar yani. E, hala yaşam alanları yani en öncelikli yaşam alanları bile kurulmazken e, o yönde gözlemlerinizde insanlar sonuçta e, koştular e, büyük kentlerden her Türkiye'nin her yerinden koştular ama e, destekler ve dayanışma size göre azalıyor mu çok sahada olduğunuz için soruyorum şeyde yani şöyle tabii ilk zamankine göre seçim gündeminin bir etkisi var yani yine de ee, çokça insan hala hani o seçim gündeminden bağımsız kalmayı ve e, depremzedilerle dayanışmayı başarıyor. Ama tabii seçim yaklaştıkça e, gündemde tutmak biraz daha zorlaşıyor. Yani aslında biz o yüzden de mesela işte hani gerek sosyal medyada olsun gerek e, gönüllülerle iletişimleri sürekli tutmakta olsun e, bu dediğiniz e, tehlikeye karşı da aslında ee, bir şekilde diretmeye çalışıyoruz yani orayı hatırlamaya ve hatırlatmaya ya biz zaten hani sürekli oradayız arkadaşlarımız orada ya hani sen de soruya. ya tabii ki seçim gündeminin öyle bahsetmeye çalıştığıma biraz zordu ee, ağırlığı hissediliyor ee, tartışma önlerinde bir Mayıs meselenin açılımının da sebebi buydu biraz da yani gerçekten bu gündem e, esas acil kritik meselelerin maalesef ki önüne geçiyor ama Hani bu e, seçim dediğimiz gibi ilerki süreçte seçim sonrasında bunun bu kadar etkili olmayacağını hani gene bu e, Burcu'nun bahsettiği planların bir ittikler değişikliğinde dahi büyük oranda aynı şekilde uygulanacağını ve aynı sonuçların ortaya çıkacağını hani biz düşünüyoruz. Ee, bulman dolayı hani bir seçim gündemine kapılmanın e, tek başına yanlış olduğunu her ne kadar bir kritikliği olsa da riskli yani, yani. her ne kadar bir, belki de en seyir yani son 20 yılının en, e, kritik seçim olsa bunu kabul ederek tabii ki de bunu da öngörerek ama böyle bir e, hani on binlerce kişinin 50 bin gibi bir rakam açıklanıyor ama biz maalesef ki bu rakamı daha da fazla evet. öngörülebiliyoruz. Hani böyle bir katliam ve bunun e, sonucunda ortaya çıkacak bir pro, bu, mülk parotelleşme, mülksizleşme işçileşme bunun gibi sonuçlar doğuracak ağır kayıplar olduğu bir gerçekliğin yanında bu gündemlerin unutulmaması gerektiğini hani esas e, verilmesi gereken mücadelenin bu sermaye düzeninin hani kitleler e, üzerinde kurduğu tahakküm sömürü buna karşı bir e, satın e, bir hattın örülmesi gerektiğini e, düşünüyoruz bir şey, bu... e, bir şey ekleyeceğim yani burada somut şöyle bir şey söyleyebiliriz yani mesela şu an işte Hatay Valiliği iki tane karar çıkarttı ardarda. Konteyner kent alanı için deprem e, zedelerinin mülklerine el koyma. E, sonra Hatay'ın işte Antakya'nın neredeyse bütün tarihi merkezi riskli alan ilan edildi. 6306 sayılı kanunla ve biz bu kanunu zaten biliyoruz. Yani yıllarca bir e, hep hani kentin yoksul mahallelerini yükseltmek için kullanmış depremle hiç alakası olmayan bir kanun. Bu esnada üç tane, dört tane acil kamulaştırma kararı çıkarıldı. Pek çok yerde mesela TOKİ ihaleleri, işte ona şu ana kadar 61 tane ihale çıkarıldı ve bunların aslında birçoğu da hiç söyledi, söylenen gibi işte kaya zeminde mi değil mi mesela bunları da kontrol edemiyoruz. Yani muhalefetin aslında bakışının seçime kayması. Ee, şu an iktidar o kadar bunu yapmadığı için yani tıkır tıkır e, sermaye yolunda devam ediyor. Biz ne kadar seçim gündemine kapılırsak bunları da görme, kontrol etme ve bunlara karşı tepki Güllerde değiştirme a, e, riskimiz de artıyor. Şu an bir sürü şey oluyor zaten ve olmaya devam edecek bunlara bakmak lazım. Mesela Antakya riskli alan ilan edildi. Buna ne diyeceğiz? Bunun karşısında nasıl bir e, e, tavır sergileyeceğiz ya da bu ihalelere ne yapacağız? Yani somut e, şu anda dahi zaten insanlar sokaklarda yatıyor. Hala e, yani hem e, gündemden düşürme tehlikesi var ama zaten hani mevcut durumda da gündemi çok net de göremiyoruz seçim yüzünden. Zaten çok bir sürü şey oluyor aslında. Buralara bakmak lazım diye düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi son dakikalara girdik, birden stres oldum, bunu söylemeden lütfen geçmeyelim. Bizi dinleyen dinleyiciler, birçok açık radyo dinleyicileri zaten her zaman destek ve dayanışmalarını bölgeye sundular, her, her konuda da çok duyarlılar. Size ulaşıp ne yapabilirler, özellikle şu anda bölge için soruyorum, Umut Sen tabii ki gönüllüsü olmak isteyenler her zaman bakidir ama... Bu özel durum için ne yapabilirler? Sizinle nasıl iletişime geçebilirler? Yani hem sosyal medyadan hem dirençli hesaplarından afet gönülleri ağını her türlü takip edebilirler. Bizimle iletişime geçmek için öncelikle... Ee, buradan hani şu anda açıkçası durumun muhamiyetinden her türlü desteğe ihtiyaç var. Bu hukuki destek de olur teknik destek de olur. Bir dayanışma hala yani şu an temel ihtiyaçlı kıyafet olsun, giyecek olsun, yiyecek olsun koliler, da dahi ihtiyacı, değil mi? Koliler dahi bunların dahi ihtiyacı şu anda hala var. Hala geçmiş değil. Bu hem kent merkezlerine gelen evinden yurdundan olmuş depremzerler için geçerli. Hem e, kentinde kalmış, alanda kalan, çadırda kalan çadır bulamayan, konteynerde kalan onlar için de geçerli bir şekilde devam etmekte hani bizimle iletişime geçildiği taktığı herkesin yapabileceği şu anda bir şey var. Her bir taşın bile etkisi yani maalesef o kadar büyük bir e, yıkımla, bir katliamla karşı karşıyayız. Hani kolundan bir taş üstüne taşın bile şu anda bir büyük anlamı var. E, o yüzden hiç yaş kitle meslek e, fark etmeden, eğitim fark etmeden e, bir, bir topyekül faaliyet içerisine girmemiz gerekiyor. <gülüyor> bir dayanışma içerisine girmemiz gerekiyor. Yani çünkü anladık ki bu süreçte biz e, birbirimize satımızı kimse evet. de yapmayacak bunu. Biz bizeyiz yani fabrikada biz bizeyiz mahallemizde biz bizeyiz okulumuzda biz bizeyiz hani ofiste, şu anda da böyle bir ofiste her yerde biz bizeyiz. şu anda o dayanışma için e, sır sıta vermemiz gerekiyor çünkü başka seçeneğimiz yok. Yok e, bizi dinleyen yine dinleyicilerimiz bölgeye de gitme gidemiyor olabilirler işlerinden ev halinden dolayı. Buradan yaşadıkları yerden de size ulaşaraktan sizin aracılığınızı çünkü umutsan ben bunu tekrarlamak istiyorum bütün sivil toplum sendika ve demokrat örgütlerin yaptığı gibi orada çok kıymetli ve değerli bir emek sarf ediyor arkadaşlarımız. O yüzden Umut seni e ulaşabilirsiniz sosyal medya hesapları üzerinden. Öyle değil mi? Twitter'dasınız, Facebook'dasınız, Tabii. Instagram'dasınız ve telefon numaralarınıza da e, DM mesajla bırakabilirler size Tabii. ulaşmak için. Kim ne yapabiliyorsa Küçücük de olsa emeğini de koyabilir herkes. Ee, evet, son sözlerinizi alayım. Çünkü zamanımızı doldurduk ama e, çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Siz bırakmak istemiyorum ama bir son cümlenizi rica etsem. Yani yazında da dediği gibi biz bizeyiz ve bence bu iyi bir şey. Kendimizi kandırmadan biz bize olduğumuzu net bir şekilde ortaya koyup e, kendimize yakışır, layık bir gelecek inşa edebiliriz. Çok çok teşekkür ediyorum bize katıldığınız için bu kadar koşuşturmalı bir zamanınızda. Tekrarlamak istiyorum. Umut güzel üyeleri bizimleydi. Burcu Arıkan ve Yiğit e, Temuçin. E, çok çok teşekkürler ve bir başka emeğin gündeminde görüşene kadar hoşça kalın.